İklim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, 12 adet sivil toplum kuruluşu, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde yeni iklim hedefini açıklayacağını beyan eden Türkiye'nin 2030'a kadar en az %35 mutlak emisyon azaltımına gitmesi gerektiğini belirtmişti. Dediğim gibi biraz önce 12 adet sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklamada bulundu. O kuruluşlardan WWF Türkiye'nin İklim ve Enerji Programı Müdürü Sayın Tanyeli Sabuncu ile bu konuyu ele alacağız. E, Tanyer Bey programa hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, Tanyer Bey şöyle başlayalım isterseniz. Dediğimiz gibi 2030 hedefi için 2020'ye göre en az %35'lik bir emisyon azaltım hedefi e, belirlendi. E, bu hedefin içeriğiyle başlayalım. E, bu 2030 hedefi nedir ve e, ne anlama geliyor? Tabii, şimdi bildiğiniz gibi önümüzde bir, bir buçuk derece eşiği bulunuyor. E, başta ADCC hükümetler arası iklim değişikliği paneli olmak üzere bilim otoriteleri... İklim krizini durdurmak için küresel ısınmanın 1,5 derecede sınırlandırılması gereğine işaret ediyor. Bunu başarabilmek için yine küresel ölçekte sere gaz emisyonlarının 2030'dan başlayarak her 10 yılda bir yarı yarıya azaltılması 2050 yılında da sıfıra indirilmesi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin de dahil olduğu Paris anlaşmasına taraf olan tüm ülkelerin bu amaca hizmet edecek orta ve uzun vadede iddialı hedeflerini ortaya koymaları bekleniyor. Bu çerçevede Türkiye'nin de yeni iklim hedefini bu yıl sonunda açıklaması bekleniyor. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi e, geçtiğimiz yıl e, COP26'da e, Türkiye e, bunun sözünü vermişti. WWF Türkiye olarak toplamda 12 sivri toplum kuruluşunun yer aldığı koalisyon içerisinde Türkiye için iddialı bir iklim hedefinin ne olması gerektiği üzerine çalıştık. Ee, burada da İki e, farklı e, rapordan yola çıkarak, işte karbonlu Türkiye yolunda ilk adım Ömürden çıkış 2030 raporu ve e, İstanbul Politikalar Merkezi yayınladığı Türkiye'nin karbonlu başma yolu ötesi e, raporlarındaki ön yola çıkarak yaptığımız bir çalışma sonucunda Türkiye'nin 2030 yılında sergileyecek emisyonlarını 2020 e, yılı seviyesine kıyasla yüzde 35 oranında azaltmasının mümkün olduğunu e, gördük. E, bu çerçevede de e, Türkiye'nin bir buçuk derece hedefine giden yolda, uluslararası e, camiada e, üzerine düşeni e, yerine getirmek için e, bu yönde bir e, iddialı hedef verilemesi yönünde bir çağrıda bulunmaktadır. Şöyle devam edelim isterseniz. E, 2020'ye göre en az %35'lik bir emisyon azaltım hedefi e, tavsiyesinde bulunuldu. 2020 olmasının nedenini sorayım ben size. Şimdi Paris Anlaşması çerçevesinde ortaya konan e, hedefleri incelediğimizde e, üç farklı türde, üç farklı belki kategoride genel olarak hedef ortaya konduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi artıştan azaltım, bir diğeri işte tavan yılı ve bir diğeri de mutlak azaltım. Tavan yılı olarak verildiğinde ee, bir hedef belirlendi, Bir tarihte, belirlenen bir tarihte emisyonların en yüksek seviyeye ulaşıp bu tarihten itibaren düşüş seyirine gireceği e, öngörüsü e, ortaya konulmuş. Artıştan azaltım söz konusu olduğunda ki Türkiye'de Paris anlaşmasında ilk imzaladığı zaman 2016 yılında e, bu yönde bir hedef koymuştu artıştan azalttığı kapsamında ülkeler seri gazı emisyonlarının hiçbir önlem alınmadığı takdirde ulaşacağı seviyeye ilişkin bir öngörüde bulunur ve alacakları önlemlerle bu artışı belirli oranda sınırlamayı e, tarif ederler. Nitekim e, Türkiye 2015 yılında 2016 demiştim özür diliyorum. 2015 yılında ortaya koyduğu ilk hedefte hiçbir önlem alınmadığı takdirde emisyonlarının 2012 ile 2030 arasındaki dönemde 430 milyon ton bir 1 milyar yüz Angelo alınacak önlemlerle bu artışı %21 oranında sınırlanarak 929 milyon tonda tutulacağını, 929 milyon tonda tutulacağını e, taahhüt etmişti. Aslında e, başka bir deyişle söyleyecek olursak Türkiye daha önceki hedefinde emisyonlarını azaltmak yerine iki kat artıracağını söylemiş oldu. Oysa günümüze karşı karşıya olduğumuz durum bize artıştan azaltan veya yılı gibi yavaş bir seyirde emisyonları azaltmanın bizi 1,5 derece hedefinin çok uzağına götüreceğini gösteriyor. Nitekim yapılan analizler, bütün ülkelerin Türkiye gibi hareket ettiği durumda küresel ısınmanın 4 dereceyi aşacağını gösteriyor. Bu noktada mutlak bir azaltma yani belirlenen geçmişteki bir referans yıla oranlı mutlak bir azaltım e, öngörmenin gereğini e, görüyoruz. İklim STK'ları e, olarak bugün açıklamış olduğumuz hedef kapsamında Türkiye'nin emisyonlarının 2020 seviyesi, e, e, başta sormuş olduğumuz soruya cevap vereyim, 2020 seviyesini seçmemizin nedeni de son olarak Türkiye'nin ee, Sergaz emisyonu envanterine yani Sergaz emisyon istatistiklerine baktığımız zaman en son e, Türkiye'nin emisyon rakamları gördüğümüz yıl 2020 yılı. 2020 yılı seviyesindeki 524 milyon e, ton kargondöksit 340 milyon tona indirmenin, e, indirmenin mümkün olduğunu görüyoruz ve bu yönde bir e, talepte bulunuyor. Şimdi böyle bir emisyon azaltımı de bazı sektörleri ve o sektörlerden kaynaklanan, ya o sektörün uygulamalarını da etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Burada hangi sektörlerden bahsedebiliriz ve bu doğrultudaki yine hangi uygulamalardan, hangi faaliyetlerden bahsedebiliriz? Yani dört temel alandan bahsediyoruz aslında. Elektrik üretimi, ulaşım, sanayi ve binalar elektrik üretiminde e, kömürden tamamen çıkıl e, kömürden tamamen çıkılması e, yönünde adım atılması gerekiyor. Ve e, bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarının eee payının %75'e çıkarılması e, üretimde ve elektrik ulaşım tarafına baktığımızda elektrikli araç sayısının toplam araç sayısı içerisindeki oranının Binek araçlarda yüzde çıkarılması, yani e, özetle ulaşımda aslında yine tıpkı elektrikte olduğu gibi e, fosil yakıtların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca e, elektrikli araç e, sayısını arttırmaya hedeflenmesi gerekiyor. Bu çerçevede de, e, binek araçlarda yüzde yirmi, toplu ulaşım ve yük taşıma araçlarında da yüzde ona. Ee, çıkarmayı e, e, hedefleyen bir şey, e, yaklaşıma ihtiyaç var. Diğer tarafta e, demir yolu yatırımlarının arttırılması. Burada da e, özellikle bireysel araç kullanımından %5 oranında demir yolunun tercih edilmesine yönelik e, davranış değişikliğini sağlayacak tedbirleri ve çok e, e, görüyoruz. Toplu ulaştırma ve yük taşımacılığında da yine yüzde oranında raylı sisteme geçiş yönünde tercih değişikliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayi tarafına baktığımız zaman enerji verimliliği çok kritik bir unsur olarak görüyoruz ve yine sanayide özellikle işte çimento gibi değil, çelik gibi ağır sanayideki bunlar aynı zamanda karbon yoğun sanayi kolları Elektrifikasyonu yani e, kömür gibi e, fosil yakıt kullanımında elektrikli e, sistemlere geçişin e, önceliklendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Benzer şekilde yine e, hizmet sektöründe de e, petrol yerine elektrik enerjisinin kullanılması ve doğrudan e, yenilenebilir e, enerji kullanımının artırılması Burada da özellikle... Işte, Sanayide hazırda da bu elektrik fiyatlarının çok yoğun içinde artmasıyla beraber gördüğümüz solar çatı uygulamaları gibi öz tüketim yatırımlarının arttırılması, daha da arttırılması gerekiyor. Binalarda, konutlarda ve ticari kurumsal binalarda ısınma amaçlı ömür ve sıvı fosil yakıt kullanımının sonlandırılması ve büyük ölçülü elektrik ısınmaya e, geçilmesi öngörülüyor. Bizim ortaya koymuş olduğumuz yol haritası içerisinde. E şimdi şöyle bir noktada var aslında. Siz de biraz önce bahsettiğiniz kömür. Burada en kritik noktalardan bir tanesi herhalde. Bu kömür e, sizin hedefleriniz arasında da yer, yer alıyor. Kömürden tamamen çıkılma önerisi. E, burada bazı tartışmalar var ama yani o tartışmalar genelde e, kömürden çıkışın lehine doğru e, yol alıyor. Yani ekonomik anlamda da Türkiye'nin bir darbe almadan kömürden... Çıkış yapabileceği sizin de bahsettiğiniz farklı çalışmalarda buna dair çıktılar da yer alıyor. Şimdi biraz aslında sizden bunu özetlemenizi rica edeceğim. Yani bu bu hedef doğrultusunda yani 2030 ve en az %35'lik bir net emisyon azaltım hedefi doğrultusunda kömürden ne zaman ve ne zaman çıkabilir Türkiye ve bundan darbe almamayı nasıl başarabilir? Yani sizin, sizin de bahsettiğiniz gibi kömürden çıkış son derece kritik çünkü e, elektrik üretimi kömürden elektrik üretimi ne baktığımız zaman sadece Türkiye'deki emisyonların yaklaşık dörtte birini bu da kaynaklandığını görüyor. Dolayısıyla bu noktada e, çok daha hem e, ucuz hem de e, akılcı bir akılcı bir şey olarak kaynak olan rüzgar ve güneşe yatırımların artırılması gerekiyor. Bizim geçtiğimiz yıl yayınladığımız, az önce de bahsettiğim kömürden çıkış 2030 raporumuz. Bu raporda da kömürün ötesinde Avrupa, Avrupa İklim Eylem Ağı, Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Greenpeace Akdeniz, Kim Değişikliği Politika Araştırma Derneği ve Büyük Güzeli Nokta birlikte yayınladık. Ee, yine bir koalisyon ürünü olan bir çalışmaydı bu. Ee, burada e, üç farklı senaryo gördük. Biri mevcut durum, birileri nükleerde dahil olmak üzere e, yine e, yenilenebilir yatırımların arttığı bir kömürden çıkışı yönelik göngörü. Bir diğeri de nükleersiz kömürden çıkış e, yönelik şey göngörü. Üç farklı senaryoya e, baktık. Burada da e, mevcut teşviklerin, mevcut kömür teşviklerinin kaldırılması ki e, mevcut kömür teşvikleri dediğimiz zaman bir tanesi hali hazırda e, kömür termik santrallerinin e, aslan payını aldığı e, kapasite ödemeleri. E, diğer tarafta da e, özellikle geçtiğimiz yıllarda e, çok e, aktif biçimde işleyen, e, şu an e, yükselen fiyatlar da biraz daha pasif kalmış durumda ama e, ileride fiyatların değişmesiyle beraber yeniden e, şey olacak bir maliyet unsuru olacak olan alım garantileri e, söz konusu. E, bunlar kaldırıldığı takdirde ve e, bir kirleten öder ülkesi çerçevesinde karbon emisyonları fiyatlandırıldığı takdirde bunda tabii, burada da tabii şunun notunu düşelim. Türkiye zaten önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir emisyon ticaret sistemine geçmeyi planlıyor, zira Avrupa işin mutabakatı kapsamında sınırda karbon vergisi'nin geleceğini görüyor. Burada da karbon yatlanmadı ülkelerden ithal edilen ürünler için bir ilave maliyet söz konusu olacak. Türkiye de buradan en az etkilenme. Kaygısıyla e, emisyon bir emisyon ticaret sistemini devreye sokmayı planlıyor. Dolayısıyla e, karbonun fiyatlandırıldığı bu, e, bu senaryo içerisinde, bu durum içerisinde engel 2030 yılına kadar gömürden çıkışın mümkün olduğunu görüyoruz. Tabii bu e, hedef doğrultusunda karbon emisyonlarının fiyatlanması yanı sıra rüzgar ve güneşe başta söylediğim gibi rüzgar e, ve güneş enerjisinde üretim kapasitesini e, artırmakta kritik önem taşıyor. Rüzgar ve güneşte mevcut e, hedefler e, de baktığımız zaman yılda 1-2 gigawatt düzeyinde bir artış hedeflenme görüyoruz her kaynak için. Bunun 6-7 gigawatta e, çıkartılması gerekiyor yıllık. E, bu sayede e, 2030 itibariyle yenilenebilir ee, enerji kaynaklarının payını e, üretimde %75'e çıkarmak e, mümkün. E, rüzgar ve güneş e, işin ağırlıklı olduğu bir senaryoca. Burada tabii e, şunda not düşmek lazım. E, özellikle e, yenilebilirden zaman rüzgar güneşlendiği zaman sistem eksi, esnekliği önemli bir şey olarak, e, kritik bir unsur olarak karşınıza çıkıyor. Bunu sağlayabilmek için de e, batarya yatırımlarını e, arttırmak, e, güçlendirmek gerekiyor. Benim bu noktada söyleyeceklerim e, böyle. Buyurun. Ee, şöyle devam edelim. Şimdi bu noktada aslında bir de yani hep kömür tartışmalarıyla beraber bir de adil geçiş tartışmaları da artık daha çok tartışılmaya, daha güçlü tartışılmaya başlanması gereken bir nokta. Türkiye'deki kömür istihdamının ne olacağı da bazı özellikle kömür lobisinde buna dair tartışmaların olduğunu da biliyoruz. Böyle bir geçiş yani enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi istidam bakımından bize bir fayda sağlar mı? Evet çünkü kömür yerine yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıldığında çok daha e, yüksek istihdam üretmenin mümkün olduğunu bize çeşitli çalışmalar gösteriyor. Bunlardan da en sonuncusu e, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün e, yine Türkiye özelinde yakın zamanda yayınladığı bir e, rapordu. E, burada da e, öngörülen rakamlara göre e, hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği e, alanda yapılacak yatırımlarla e, ilave 300 bin e, istihdam sağlamak mümkün. Ama tabii e, şunu da vurgulamak önemli. Adil geçiş dedik. E, bunu sağlamak için e, iş gücü piyasasının dönüşümünün nasıl olacağının tüm paydaşlarla birlikte e, başta sendikalar olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte e, planlanması gerekiyor. Ee, bu çerçevede e, işte bu alanda çalışan kişilerin e, tercihlerinin önceliklendirmesi gerekiyor e, ve yeni alanlara e, geçiş için e, yine destekleyici mekanizmaların oluşturması gerekiyor. E, buna yönelik de e, ayrıca e, bir e, çerçeve önerisiyle de yakın zamanda e, ayrıca karşınıza çıkıyor olacağız. Evet yani o dediğiniz nokta çok önemli. Yani tepeden bir e, dönüşüm baskısı olması yerine kapsamlı e, bütün paydaşları e, bir araya getiren ve herkesin söz hakkı olduğu ve en çok da bakarsak işçilerin söz hakkında olduğu bir e, adil dönüşüm, enerji dönüşümüyle beraber e, sağlıklı bir geleceği de bütün bu paydaşlar için sunacaktır diye tahmin ediyorum. E, Dilerseniz bir de... Bir de COP, yani Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi ile devam edelim. Şimdi neredeyse iki ay, iki buçuk ay kaldı. Kasım ayında başlayacak ve Afrika COP'u olacak. Ve Türkiye için de aslında bakarsak şöyle bir önemi var. Paris Anlaşması'nın onaylanmasından sonra ilk kez bir iklim müzakeresine, yani ilk kez bir COP'a Türkiye'ye katılacak. Afrika COP'u olmasının da şöyle bir önemi var. İklim finansmanı konusunun bu COP'un başat konularından Birisi olması da bekleniyor ve bu çerçevede her iki taraftan da yani hem Türkiye'nin bu ilki yaşaması hem de bu iklim finansmanı konusunda değerlendirirsek e, nasıl bir iklim müzakeresi süreci bizi bekliyor ve bunun nasıl yani negatif veya pozitif sonuçlar ileride nasıl etkiler doğurabilir? Şimdi bu e, yıl sonunda e, karşımıza çıkacak konulara baktığımız zaman dediğimiz gibi e, finansel önemli konulardan bir tanesi e, 2009 yılından beri süregelen bir süreç var. O da Popenak'ta e, verilen 100 milyar dolarlık e, yardım sözü. E, Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere e, iklim kriziyle mücadelede e, yapılacak yatırımlar için yıllık 100 milyar dolar finansman sağlaması yönünde bir e, öngörüde bulunulmuştu. E, bunun e, hala tam olarak yerine getirmediğini görüyoruz. Geçen yıl bu hedef tutturulamamıştı. Dolayısıyla e, hem 100 milyar dolar e, hedefinin, e, Hedefinde neredeyiz bu karşılığı olacak bir yıl. Hem de e, önümüzdeki döneme e, ilişkin olarak e, ilave finansman e, mekanizmalarını oluşturulması e, Diğer yandan e, finansmanda e, yalnızca e, iklim kriziyle mücadelede yani e, emisyon azaltında e, atılacak adımlar buradaki teknik. Ee, ...kapasite e, ve teknoloji e, transferi gibi konular değil, aynı zamanda eklem krizinin hala etkilerine uyuma yönelik finansmanın da artırılması kritik önemi taşıyor. Ee, geçtiğimiz yıl yapılan e, çağrılarda e, bu oranın yüzde 50-50 e, olacak biçimde surgulanması e, iradesi ortaya çıkmıştı. Diğer tarafta yine e, finansmanla doğrudan e, ilişkili bir başka konu o da kayıp ve zararlar konusu. Kayıp ve zararların yani yetkim krizinin etkileri sonucunda e, bu krizin krizine en az katkı yapan ama diğer taraftan yetkim krizinden en fazla e, etkilenen ülkelerin uğradığı zararların nasıl önleneceği ve daha da önemlisi e, bunların nasıl tazmin edileceğine yönelik tartışmalar da sürüyor. Ee, bu zararların tazmin edilmesine yönelik e, yoğun e, finansman talepleri var. E, ama e, bu yönde henüz e, bir gelişme sağlanabilmiş değil. Diğer tarafta e, programın başında tartışmış olduğumuz e, emisyon azaltımına yönelik daha güçlü e, taleplerini ortaya koymamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, Sonunda e, cop giderken özellikle bir e, buçuk derece hedefinin e, uzağında olduğu için ülkelerin bu yöndeki hedeflerini arttırılması için çok yönlü çalışmalar yürütmüştü. E, nitekim e, çeşitli sektörlerde, çeşitli alanlarda yine hedefler de ortaya konmuştu. Ama ülkelerin e, orta ve uzun vadeli emisyon azaltım hedeflerini e, anlaşma çerçevesinde ulusal katkı olarak da adlandırılan bu hedefleri e, gözden geçirmeleri ve daha iddialı tarihler ortaya koymaları e, yönünde bir çağrı olmuştu geçtiğimiz sonunda. Bu yıl e, yine bunlara yönelik e, e, tartışmalar ve devam ediyor olacak. E, diğer tarafta e, gıda sistemleri yani gıdanın e, üretiminden dağıtımına e, ve e, tüketilmesine e, yönelik çok geniş bir süreçte hem kayıpların önlenmesi hem gıda üretiminde e, özellikle tarım hayvancılıkta emisyonların azaltılması bununla beraber iklim kriziyle, e, etkileriyle beraber e, başta kuraklık olmak üzere tarımsal verimliliğin e, azalmasıyla beraber ortaya çıkan Riskler var, bu riskleri nasıl yöneteceğine yönelik tartışmalar var. İlk defa bu yıl gıda sistemlerinin belki bir bütün olarak ele alınabileceğini işaretlerini görüyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki tartışmalarda bu yönde bir referans yoktu ve bir diğer konuda Paris anlaşmasında ortaya konan işte bir buçuk derece hedefi. Eğitim krizine uyum katılacak adımlar gibi bu amaçlara giden yolda düzenli gözden geçirme süreçleri oluyor. Bu yılda bir yolunda bir gözden geçirme süreci olacak. Şimdiye kadar ülkeler tarafından emisyon azaltını uyum, finansman gibi anlaşmanın belli başlı alanlarında atılan adımlar bir bütün olarak ele alınacak. Ve e, ortaya konan amaçlarla şimdiye kadar adımlar at, atılan adımlar arasında nasıl bir boşluk var? E, bu değerlendirilecek. Peki Türkiye açısından e, neler söyleyebilirsiniz? E, Türkiye açısından e, en kritik konu bu anlaşmaya geçtiğimiz yıl taraf olarak bu yöndeki vebeli iradesini e, açıklamayan bir ülke olarak, e, tabii aynı zamanda uzun maddede de 2023 e yılında bir e, Yine sıfır ülke olma taahhüdü vermiştin Türkiye. Dolayısıyla bu tarihlerinde giden yolda ki iradesini ortaya koymak adına azaltım hedefini yine azaltım hedefini açıklıyor olacak. Türkiye için en kritik konu bu. Bu hedeflerinde uzun vadeli hedefinde ve bu ortak çabalarda Türkiye üzerine düşeni yapmaya kararlı mı? Değil mi? Bunu görüyor olacağız Türkiye tarafında. Şimdiye kadar finansman kısmında Türkiye'nin önemli çekinceleri vardı. Ama bu çekinceler özellikle geçtiğimiz yıl anlaşmaya taraf olmadan önce imzalanan bir şeyle, mutabakatla Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık bir destek sağlanması öngörülmüştü. Dolayısıyla hani bu yöndeki e, çekincelerinin e, büyük ölçüde e, görüyoruz. Ama diğer taraftan e, bir kritik unsur daha var anlaşmanın içerisinde. O da e, emisyon azaltımına giden yolda ülkelerin ortaya koyduğu e, çabalara yönelik işbirliği mekanizmalarının e, oluşturulması. E, bir emisyon ticaret sisteminin o e, devreye gireceğinden sonra yapıştık diye de ee, geçtiğimiz dönemde de işte KUYOKA protokolü kapsamında mesela küresel ölçekte e, emisyon azaltımına yönelik çabalar sonucunda ortaya çıkan sonuçların e, sertifikalandırılıp ticaretinin yapıldığı bir mekanizma vardı. Bu Paris Anlaşması çerçevesinde de yine bu amaca hizmet eden mekanizmaların oluşturulması e, öngörüldük. Bununla ilgili kurallar tartışılmıştı. Yine bu kapsamda mekanizmaların nasıl hayata geçireceğine yönelik müzakerelerde devam ediyor olacak. Türkiye burada nerede gidiyor? Bu da e, kritik bir konu olarak karşımızda olacak. E, çok teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bilgiler için Taner Bey. Ben teşekkür ederim. E, herkese şimdiden iyi hafta sonları ve sağlıklı hafta sonları dileriz. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.